ve her heretse bid'a ve her bid'a dalalet ve her dalalet muhterem kardeşlerim esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Evet kardeşlerim bu haftaki dersimizde İslam'ın güzelliklerine devam ediyoruz Bu haftaki konumuz Cihat ve onun güzellikleriyle alakalı. Biliyorsunuz daha önce ibadetlerle alakalı geçen derslerimizde namazı, zekatı, orucu ve haccı işlemiştik ki bütün bu rükunlar, İslam'ın rükunları dini temsil eden ve dinin varoluşu açısından onu koruyan etkenler idi. Şimdi burada dinin korunması, dini elde ettikten sonra onu yok olmaktan koruyucu unsur olarak dinin muhafaza adına cihat gündeme gelir kardeşlerim. Cihat da iki manası vardır ki birincisi genel cihat, ikincisi de Özel cihat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel cihada baktığımız zaman, dine yardım, İslam dinine yardım etme amacıyla, insanın kendi nefsiyle olsun veya başkasıyla olsun, güç sarf etmesi, dinine yardım etme adına güç sarf etmesi genel cihattır alimlerden bir tanesi bu genel cihadı açıklarken diyor ki bu diyor insanın hakkın sevgisine ulaşmak için güç sarf etmedir ve sevilmeyeni def etmektir kovmaktır demişlerdir. Yine hakikatte cihat imandan iman ile ve salih ameller işleyerek Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmak ve küfür, fısk ve isyan gibi Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şeyleri ise terk etmektir demişlerdir genel cihat olarak. Yine insanın şahsıyla alakalı kendi nefsiyle alakalı cihadına baktığımız zaman insanın Allah'ın dinini öğrenmesi, onunla amel etmesi, insanları ona davet etmesi sabrı ve eza'ya karşı sabretmesi hepsi bunların ne yapmıştır? E, nefisle cihat olarak değerlendirilmiştir ki bunun da dört tane mertebesi vardır. Birincisi insanın şeytanla cihadıdır ki işte ondan uzak durması veya kendi şehri ve arzularından arzu ve isteklerden ve her türlü şüphelerden uzak durmasıyla gerçekleşir. İkincisi ise insanın isyan edenlerle günahkarlarla ve müktedilerle yani bid'at ehliyle cihadıdır ki bunun da üç mertebesi vardır kardeşlerim. Birincisi kalp ile inkardır ki o da onların şeriata Allah Azze ve Celle'nin dinine muhalefetleri e, neticesinde gündeme gelen kalp ile inkardır bu. İkincisi dil ile inkardır ki onlarla dil ile mücadele etmektir, cihad etmektir ki bu da onlara iyiliği emretmek ve kötülükten yasaklamakla gündeme gelir ki bu da ilimle, yumuşaklıkla ve e, rifkle gündeme gelmektedir. Üçüncüsü onlarla yani günahkarlarla ve ehli ehliyle cihatta, üçüncüsü ise el ile cihattır ki o da eğer bu e, emir ve nehi der, e, veliyül emir dediğimiz Müslümanların emiri buna izin verdiği müddetçe gerçekleşir. Yine cihadın üçüncü kısmı ki kafirlerle, kalp ile cihattır. Ki onları sevmeme, onlara karşı herhangi bir muhabbet, sevgi beslememeyle beslememeyle gündeme gelir. Yine kafirlere karşı dil ile cihat vardır ki onları ne yapmaktır? İslam'a davet etmek ve onların her türlü batıllarını ve istiralarını reddetmek ile gündeme gelir. Ve yine kafirler ile Mal ile cihat gündeme gelir ki bu da insanların e, İslam'ı savunmak ve insanları İslam'a davet etmedeki mal harcamada gündeme gelir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cahidul Müşrikine bi'envalikum ve enfusikum ve elsinetikum Müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle ne yapın? Cihat edin buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Davud ve Nesil'e gelen rivayette olduğu gibi. Bütün bu saydıklarımız 12 mertebe cihadın genel manasıyla yani genel cihad dediğimiz mertebelerdir kardeşlerim. Ki bunlardan e, farz-ı ayın dediğimiz her kişinin yapması gereken e, cihad kısmı olduğu gibi ki bunların bir tanesi nedir? Kişinin şeytanla cihad etmesi, şeytanla mücadele etmesi her Müslüman'a nedir? Farzı ayındır. Yani her Müslümanın muhakkak şeytanla ne yapması, cihad etmesi, mücadele etmesi gerekir. Yine onlardan bir tanesi de yine farzı kifaye olan cihat vardır ki bu mertebelerden. O da isyankarlara, günahkarlara. Ve müftedi dediğimiz bid'at ehline karşı yapılan e, cihatta nedir? E, farzı kifaya olan cihattır. Bu saydıklarımız nedir? Genel cihat dediğimiz, mücadele dediğimiz e, davranışlardır. Şimdi cihat denilince tabi ki e, Arapça bir terim olarak cihat aslında mücadele etmek manasına gelmektedir. O yüzden mücadele kişinin Müslüman olmasıyla birlikte ne yapıyor? Mücadele başlıyor. Kişinin kendi nefsine karşı mücadele etmesi, şeytanla mücadele etmesi, bir yerde ailesiyle, annesiyle, babasıyla, çevresiyle mücadele etmesi ve imanı gereği Allah Azze ve Celle'nin o imtihanlarına karşı mücadele etmesi. Bunlar hepsi nedir? Bu cihat dediğimiz kelimesinin e, manaları kapsama altına girmektedir. Yoksa cihat denildiği zaman çok kısır bir mana nedir değildir kardeşlerim. Biraz önce saydığımız mertebelerin hepsinin adı nedir? Cihattır. Bir mücadeledir. Ki dediğimiz gibi bunlardan farza ayin olan herkesin tili olarak, şahsi olarak yapması gerekenler olduğu gibi bazıların, bazı Müslümanların yaptığı zaman diğerlerinden düşen farz-ı dediğimiz ki insanların günahkar kimselerle, isyankar kimselerle veya bit'at ehliyle yapılan kısımda bu kısma girmektedir. Gelelim özel cihada. cihadul ül dediğimiz özel cihada ki bu da kafirlerle el ile yapılan cihattır. Yani onlarla savaşmak, savaş meydanında savaşmak manasına gelmektedir. Ki fıkıhcılar bunu tarif ederlerken demişlerdir ki yani kafirlerde olan, savaş meydanında olan savaşı açıklarken cihadul khat dediğimiz öder cihada Müslümanın bir kafir ile ama aralarında bir ahit olmayan, bir anlaşma olmayan bir kafire karşı ve İslam'ı davet ettikten sonra ne zaman ki o da o davetten kaçınır ise Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin, kelimetullah dediğimiz la ilahe illallah kelimesinin yüce olması için onunla gıtal etmesi, savaş meydanına inerek silahla savaşması nedir? Bu özel cihada girmektedir. Ki bunda nedir? Bazı şartlar vardır kardeşlerim. Hem karşısında savaşılan e, kafire karşı bazı şartların oluşması, aynı zamanda bir mü, Müslüman bir mücahitte de bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Kafirde, savaşılacak kafirde aranan şartlardan bir tanesi zimni, o kafirin zimmi olmaması gerekir. Bu ne demektir? Müslüman. O Müslüman, o kafir ki Müslüman diyarında ve Müslümanların velayeti altında yaşayan kafirdir. Buna nedir? Zimmi denilir. Bu bir kafirdir. Ve Müslümanların diyarında, topraklarında ve onların sultası emri altında yaşayan zimmidir. Bunlarla ne yapılmaz? Savaş Yapılmaz. Bu kafere karşı savaş olmaz. O yüzden savaşılacak kimsenin kafirin zimmi olmaması gerekir. İkincisi Müslümanlarla anlaşması olmaması gerekir. Yani Müslümanlarla o kafir devlet arasında herhangi bir anlaşma olmaması gerekir. Eğer anlaşma bozulursa kafirler tarafından bu müstesnadır. Ve yine bir o kafirin Müslümanlar tarafından bir eman verilmemiş olması gerekir. Yani bir Müslüman kafir kendisine eman verilir ve o emanla kendisine güvenceyle Müslümanların diyarına girerse o kafirle de ne yapılmaz? Savaş yapılmaz. Bu şartlar gerçekleştiği zaman, yani bunlar olmadığı zaman zimmi olmayacak, herhangi bir anlaşma olmayacak ve kendisine herhangi bir güvence verilmediği zaman bu şartlar dışında ne yapılabilir? O kafirle savaş edilebilir. Gelelim mücahit, Müslüman bir mücahitte olması gereken şartlar nelerdir? Birincisi ne olacak? olacak. İhlas olacak. <gülüyor> Tek gayesi Allah Azze ve Celle'nin kelimesini yüce etmek olacak. La ilahe illallah olacak. İhlas. Hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cehenneme girecek ilk üç kişiden bahsediyor. Ve buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam cehenneme, diye, cehenneme girecek ilk üç kişi bir alimdir, iki zengin bir tüccar, üç Şehittir diyor. Şehit getirilir. Evet. Allah Azze ve Celle ona sorar. Sen ne yaptın? Ya Rabbi ben senin uğrunda cihat ettim, ettim, ettim, ta ki şehit edildim. Allah Azze ve Celle buyurur ki sen yalan söyledin. Muhakkak ki sana ne güzel savaşıyor, ne de kahramanmış desinler diye sen savaş meydanında kafirlere karşı savaştın ki o da sana dünyada denildi der ve yüzüstü cehenneme atılır. Öyleyse cihad edecek bir Müslümanın ilk şartı ne olması gerekiyormuş? İhlaslı olması gerekiyor. Ki gayesinin Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin la ilahe illallah'ın Yüce olması için savaşacak. Başka bir gaye için savaşmayacak. Yine tevhid sancağı altında savaşacak bir Müslüman. Yoksa herhangi bir ırkçılık veya şudur budur davası altında savaşmayacak. Sadece ve sadece amacı tevhid olacak ve tevhid sancağı altında savaşacak. Ve yine Müslümanlarda. Kuvvet e, Müslümanlarda kafirleri korkutacak güç ve kuvvet olacak. Çünkü Allah Azze ve Celle va'idil va'idu lham nesteta'tum min o kafirlere karşı güç getirebildiğiniz kadar kuvvet toplayın diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse Müslümanların kafirlerle savaşabilmesi için ne yapması güç kuvvet toplaması gerekiyor ki kafirleri ne yapsın? kuvvetlendire besin. Yine o şartlardan bir tanesi de hakim bir Müslümanın yani Müslüman devletinin başında olan Müslüman bir idarecinin izniyle o cihadın gerçekleşmesi gerekmektedir. Ki hadis-i şerifte Allah Rasulu Aleyhissalatu vesselam imam yani devlet başkanı Müslüman bir devlet başkanı sizin için bir kalkandır ki siz onun arkasında savaşırsınız ve onunla düşmandan korunursunuz. Eğer size Allah'tan takvayı takvayı ve adaleti emrederse onun için bir ecir vardır. Eğer başka bir şeyi Allah'a isyanı emrederse onun için de günah vardır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu hadisten anlaşılıyor ki Müslümanların muhakkak Müslüman bir emirin Devlet başkanının <gülüyor> emri altında savaşmaları gerekir ki herhangi bir cemaatin grubun emri altında olması gerekmemek, gerekmemek gerekmemektedir. Yani mü Müslüman bir idarecinin arkasında emriyle cihadın gerçekleşmesi gerekir. Ve yine burada imamın illa ee, adaletli olması ne yapmıyor? Gerekmiyor. Gerekmiyor. Ki burada e, vaktine dair cihattaki o meşru olan vaktine dair de bu konuda ilim eli ehlinin o konuda ilimde derinleşmiş ilim ehlinin ne yapması bu konuda e, ki görüşleri de tabi ki çok önemlidir. Ki burada meşru olan cihattan kasıt Allah Azze ve Celle'ye kardeşlerim. Ki eğer bir yerde bir münkerin izale edilmesi ondan daha başka bir kötülük getirecekse, daha e, kötü bir münker getirecekse ne yapılması? O münkerin terk edilmesi. O münkere inkarın terk edilmesi gerekir. Fıkıh kaidelerden bir tanesidir ki eğer siz bir münkeri inkar etmeniz, daha ondan bir şey getiriyorsa o zaman onu yapmanız size nedir? Haramdır kardeşlerim. Ki burada da alimlerin, hakiki alimlerin, Rabbani alimlerin o cihadın zamanına karşı görüşleri de hakikaten nedir? Çok önemlidir ki o Rabbani alimler Müslümanların maslahatlarını daha iyi bilirler kardeşlerim. Allah Azze ve Celle herkes bütün Müslüman topluluklara Rabbani alimler nasip etsin kardeşlerim. Amin. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanındaki cihada baktığımız zaman cihat merhalesine kendisinin cihadı Allah Azze ve Celle'nin tamamen emretmesinde dört tane merhalenin olduğunu görüyoruz kardeşlerim. Birinci merhale tamamen gıtalden, müskafirlerle cihat etmekten, kılıçla savaşmaktan durma, uzak durma merhalesi ki en uzak olan, en uzun olan merhale budur. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Mekke'deyken müşriklerin o kadar ezasına ve azap görmelerine karşın Allah Azze ve Celle müminlere, Mekke'deki Müslümanlara, dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sabrı tavsiye etmiş, onlara gıtali savaşmayı emretmemiştir. Birinci merhale. İkinci merhale, Allah Azze ve Celle emretmek sizin savaşmaya izin vermiştir. Ki ayet-i kerimede Hicr suresi 39. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle buyuruyor ki: "O zine diline dine yuqatilun bi annahum zulimu." Allah azze ve celle kendilerine savaşanlara zulme uğramalarından dolayı izin vermiştir. O inna Allahu ala nasrihim Muhakkak ki Allah azze ve celle onlara yardım etmeye gücü yetendir buyuruyor Allah azze ve celle. Burada Allah Azze ve Celle Müslümanlara cihadı, gıtayli savaşı emretmiyor ama izin veriyor. Üçüncü merhaleye geçtiğimiz zaman Müslümanlarla savaşanlara savaşma emri veriliyor. Eğer her kim size karşı savaşırsa sizde onlara karşı savaşın emri geliyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresi, 190. ayet-i kerimesinde وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. وَلَا تَعْتَدُوا Ve sakın ne yapmayın? Aşırı gitmeyin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Üçüncü merhale de neymiş? Kendisiyle savaş Müslümanlara karşı savaşanlara karşı savaşma emri veriliyor. Üçüncü Dördüncü merhaleye geçtiğimiz zaman ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ve Müslümanlar kuvvetleniyor ve bir devleti bir gücü kuvveti oluyor. İşte o zaman Allah Azze ve Celle müşriklere karşı savaşmasını emrediyor. Ayet-i kerimesinde قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ Allah'ı ve ahiret güne iman etmeyenlere Vharmune haramallahu Raullü Allah ve rasul'n haram kıldıklarını haram kımayanlara Vyediği ne din el hakkkı ve hak olan dini din edinmeyenlere minellediğine tul kitabe o kitap ehlinden olanlar var ya hatta ytul cicede an yein umımsalun. Rizge verip de onlar küçük düşürüne kadar onlarla savaşın emrini veriyor. Tövbe suresi 29. ayet-i kerimesinde. Ve bu dört merhalede Allah azze ve celle Müslümanlara cifadı sonuç olarak ne yapıyor? Müşriklere karşı emrediyor. Şimdi dört, e, bu dört tane mer merhale hala neskolunmuş merhaleler değildir kardeşlerim. Günümüzde de geçerli ve kıyamete kadar da geçerlidir. Ve Müslümanların o andaki, toplumdaki devlet olarak, millet olarak durumları neyi gerektiriyorsa bu dört merhaleyi ne yapmaları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ne zamanki kendilerinde güç kuvvet bulurlar işte o zaman ne yaparlar? Müşriklere karşı savaşırlar. Ki bunda Müslümanların zarar görmemeleri, kendi nefislerini, canlarını tehlikeye atmamaları gündeme gelmektedir kardeşlerim. Evet. <gülüyor> Ve biraz önce saydığımız şartlar ne zaman ki gerçekleşir, işte o zaman özel cihat dediğimiz cihat gündeme Gelir ki işte o zaman bütün Müslümanların, müminlerin o cihada, o savaşa katılmaları gerekmektedir kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sürekli Allah Azze ve Celle'den esenlik ve selamet istemiştir. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin ama düşmanla karşılaştığınız zaman da Sakın diyor ne yapmayın gerisin peri arkanızı dönerek kaçmayın buyurmuştur. Şimdi bu İslam cihattaki Allah yolunda cihatta gerçekleşmesi gereken bazı hedefler vardır. Allah Azze ve Celle bu cihadı Müslümanlar, kafir Müslümanların kafirlerle savaşmasını neden farz kılmıştır? Bundaki hedefler nedir? Amaç nedir? Gaye nedir? Veya bundaki güzellikler nedir? Baktığımız zaman en önemlisi i'lau kelimetillah'tır. Allah azze ve Celle'nin kelimesini yüceltmektir. Yani la ilahe illallah kelimesini yüceltmek için ne yapılmıştır? Bu cihat farz kılmıştır. Allah azze ve celle ve katiluhum hatta la takuna fitnetu ve yekuna't dinu lillah <Sessizlik> Dinin tamamen Allah'ın olması için ve fitne ortadan kalkması için, fitne olmaması için o kafirlerle savaşın buyuruyor. Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 39. ayeti kerimesinde. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'u diyor ki bir adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bir adam var ki savaşa sırf ganimet toplamak için, ganimet almak için katılıyor. Ve yine bir kimse var ki kendisinin hatırlanması için savaşa katılıyor. Yine birisi var ki kendi mekanının görülmesi için savaşa katılıyor. Öyleyse ey Allah'ın da söylüyor. Hangisi bunlardan Allah yolunda savaşıyor diyor söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki her kim Allah'ın kelimesi olan la ilahe illallah'ın yüce olması için savaşıyorsa işte o Allah yolunda savaşıyor demektir. Demek ki biz bir mücahit bir da olması gereken şartların en başında neyi zikrettik? İhlası zikrettik. Ki bu da nedir? Olması Olmazsa olmazlardan bir tanesidir ki Allah korusun insanın aksi takdirde cennete girecek iken daha kanı yere düşmeden cennete girecek iken cehenneme girmesine vesile olur kardeşim. Allah korusun. O yüzden bir mücahidin, Müslüman bir mücahidin niyeti çok önemlidir kardeşlerim. Ve yine güzelliklerine baktığımız zaman Düşmanları Müslümanlardan savmak, müzülmü ve zulmü de zayıf kimselerden geri çevirmektir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: wa mearla kumla toqatiru nasise bilillah. Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Walmustadafine min alrijali walnisai walbildaini. Erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan mustadaflar olduğunu, olduğu olduğu halde. Ve onlar derler ki min أَخْرِجِنَا al هَذِهِ al zalimi اَهْلُهَا Ehli zalim olan bu karyeden, bu köyden bizi çıkart ey Rabbimiz. وَجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ Ve bize katından bir veli, bir dost kıl. ve مِنْ milledun نَصِيرًا Ve bize katından bir yardımcı kıl dedikleri halde Ey Müslümanlar! Size ne oluyor da savaşmıyorsunuz? Allah yolunda buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle, neden Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Size ne oluyor? Ve o müstadaflar, o zayıf kimseler, sizin dininizden ve milletinizden olan o zayıf kimseler, o kafirler onlara zulüm ettikleri halde neden onlardan o zulmü, o fitneyi savmıyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim Allah azze ve celle bu ayeti kerime de gösterdiği gibi her kim böyle bir çağrıya kulak atmaz ise nedir? O kimse Müslümanların ne yapmaz? Müslüman olarak ölmez kardeşler. O cihada çağrıldığımız zaman ne yapmak zorundasınız? İtaat etmek zorundasınız. Evet Demek ki buradan kasıt Müslümanların, Müslümanlara karşı gelen düşmanları savmak ve o mustadafların, o zayıf kimselerin zulmüne mani olmaktır kardeşlerim. Ve yine cihadın güzelliklerinden bir tanesi de dünyadayken Müslümanın izzetli olmasını sağlamaktır. Yani ne zamanki Müslümanlar cihada sarılmışlar, cihadı terk etmemişler, işte Allah Azze ve Celle'leri ye onları yeryüzünde aciz kılmıştır. Ne zamanki Müslümanlar cihadı terk etmişler, işte Allah Azze ve Celle o zaman Müslümanları zillet altına getir zillet içine sokmuştur. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اِذَا bil بِالْعِينَةِ İnet alışverişine ticarete daldığınız zaman, lahatun biz zerei ve ziraatle uğraştırızlar. Ve al ve ineklerin kuyruklarına yapıştığınız zaman, yani o hayvanlıcılıkla uğraşıp onlarla razı olduğunuz zaman. Ve bütün bunlarla uğraşıp cihadı terk ettiğiniz zaman işte Allah o zaman sizlere zilleti ne yapar? Boynunuza geçirir. La yenze'uhu hatta turaci'u dinakum. Ve onu da ta ne zamanki dininize dönersiniz ta o zamana kadar da çıkartmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ticaretiniz ve çiftçiliğiniz ve hayvancılık. Ne zaman ki bunlar sımsıkı sarılır ve Allah yolunda cihadı terk ederseniz işte Allah boynunuza zillet vurur diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet yine şartları ile cihat yerine getirildiği zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımına mazhar olma, yardımını hak etme gündeme geliyor. Dize kim? Allah Azze ve Celle'ye? <Sessizlik> ne zaman ki Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki şartlarıyla yerine getirildiği zaman bir mücahide Allah da yardım edeceğini ne yapıyor? Mübadetür ve ayaklarınızı sabit kılar. Bu Allah Azze ve Celle tarafından bir mücahide verilmiş, bir vahittir, bir sözdür ki Allah sözünde asla ve asla kardeşlerim. Ve yine cihad insanları sürekli kurtuluşa götürecek amellerle uğraşmayı gerektirir. Bu sebebi yaratan en büyük sebeplerden bir tanesi de kişinin cihadla meşgul olmasıdır kardeşlerim. Ve yine son olarak cihadın güzelliklerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle Müslümanlardan kendisine ne yapar? Şehitler edinir kardeşlerim. Ki Müslümanlar biliyorsunuz Uhud'da, Uhud Savaşı'nda 70 tane şehit verilmiş ve Ebu Sufyan çıkıp ey Müslümanlar bugün sizi yendik diye bağırdığında Hazret Ömer radıyallahu anhu onun karşısına çıkmış hayır biz bugün yenilmedik hezimete uğramadık. Muhakkak ki sizin ölüleriniz cehenneme bizim ölülerimiz, şehitlerimiz ise cennete gitti diyerek onun bile Müslümanların dehini olduğunu söylemiştir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin nedir? O mecihat meydanında, savaş meydanında öldürülenlere, şehitlere nedir? Verilen bir ikramdır. Evet. Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. O Müslümanların izzetini, şerefini şerefli ve izzetli olmayı bizlere de nasip eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip amin. eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Allah'ım bizi hem dünyada hem de ahirette iyilik ver ya Rabbi. Ve bizi cehennem ateşinden koru ya Rabbi. Südhaneke Allahümme bihamdik. illa ente atubu ileyk. rabbil Hocam bu zamanda...